1159 numaralı konu, öğle ile ikindi namazı arasındaki nafilelerin önemi, İbni Mesud kuşluk namazını kılmazdı, öğle ile ikindi arasında ve bir de gecenin bir kısmında uzun bir namaz kılardı.